Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı e, Aynur Hanım ve Bahri Belen'in konuğu bugün e, avukat arkadaşımız e, Tora Pekin, e, Tora Uzun Yıllar Gazete Avukatlığı yapmış deneyimli bir arkadaşımız ve ee, geçen haftaki programla ilgili yine üzerine e, basarak değinmek istediğimiz, altını çizmek istediğimiz karar ve e, tablo konusunda kendisiyle sohbet edeceğiz. Çünkü e, Tora Pekin son günlerde e, özellikle basın ilan kurumu ve basın ilan kurumunun uygulamaları ile ilgili e, çok e, önemli bir yazı paylaştı. Ve şöyle sormuş. Soru şehirde hayata karışanlara. En son ne zaman elinde milliyet, yeni şafak ya da akşam tutan birisini gördünüz? Evet Toracığım ne diyorsun? Ben görmedim pek. Ele vapurlarda, Marmaray'da ve toplu taşımada hiç görmedim. Evet görmedim. Merhaba herkese öncelikle. E, merhaba e, Bahri Bey, merhaba Aymur Hanım. Hoş geldin. E, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E, basın ilan kurumununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir iptal kararı var. Onun üzerinden e, konuşacağız sanıyorum. E, ama yazıya niye öyle başladım? E, o nedeni e, basın ilan kurumunun e, muhalif basına ulaştık. E, Kesmiş olduğu cezalara e, sadece göz atmak e, yeterli o aslında orada bütün hani, e, işleyişe e, bakmaktayar var. O yüzden yazıyor öyle girdim. Eğer e, tiraj raporlarına bakarsanız internette yayınlanıyor. E, kimi gazetelerin çok uzun yıllardır e, 50 bin tirajın az üstünde konumlandığını görürsünüz. Dünya yıkılsa o 50 bin üstü az tiraj değişmez. Aynı şekilde 100 binin az üstünde konumlandığını görürsünüz. Adını verdiğim gazeteler onlardı ee, ve diğer gazetelerde yani başka diğer gazetelerinde e, çok istikrarlı olduğunu görürsünüz. Fakat şeye çıktığınız zaman dışarıya çıktığınız zaman gazete bayilerinde dolaşabilirsiniz. Hala gazete satan gazete bayi kaldıysa, bakkal kaldıysa onlara sorabilirsiniz yani bu gazeteler kim alıyor diye e, pek e, satılmadığını görürsünüz. Ama bu bir gözlem tabi yani bunun esas e, denetimini yapacak olan e, basın idan kurumunun yetkilileridir, görevlileridir. Ee, onlar bu işi yapıyorlar mı? Yapmadığını düşünüyorum ben. Bu işi e, layıkıyla olması gerektiği gibi yapmadığını düşünüyorum. Bana o 50 bin e, az üstü tirajlar, 100 bin e, az üstü tirajlar e, satış adetleri e, makul gelmiyor. açıklamaya muhtaç geliyor. Ama onun yerine basınca kurumu burada bizi bir, yani ikna eden bir çalışmasını şimdiye kadar görmedik. Ne görüyoruz? İşte zaten sayısı çok az kalmış ve satış rakamları da gerçekten çok düşük olan, Birkaç muhalif gazete var. Basılı gazete dünyasında durum bu. İnternet medyasında belki pek çok hani muhalif yayın var ve bakarsanız onların çok okunduğunu, çok de görürsünüz zaten. Ama basılı gazete çok az, çok inanılmaz zorluklarla çıkıyor zaten bu gazeteler. Gazete kağıdının tamamı ithal filan. Fakat basın ilan kurumu zaten zorlukla çıkan bu gazeteleri tek tek... E, bayilerden e, onların satışlarını toplayıp işte diyor ki siz evrensel için söz konusu olan en son e, almış olduğu e, resmi ilan alma hakkını yitirdi basın ilan kurumunun kararıyla. E, siz diyor e, okurlarınız gidiyor buradan topluca gazete alıyorlar. E, emek Partisi gidiyor buradan e, Topluca alıyor sizin gazetelerinizi. Topluca alıyor gazeteleri değil de yani birkaç yüzle sınırlıdır yani. Dört bin gibi bir sınır var yönetmelikte. O dört bin sınırı geç, geçemiyorsunuz, geçemediğiniz O yüzden de e, iptal ettik diyor. Şimdi e, şey bu, e, mesele bu. E, ama e, benim bir e, burada e, kendimce düşüncem var. O da şu ki basın ilan kurumunun bu yaptığını tek başına ele aldığınız zaman sanıyorum... Okuların da çok ilgisini çekmeyecektir. Yani belki işte o çok az sayıda ki muhalif gazeteyi ilgilendirecekler ama hani basın ilan kurumunun resmi ilanlarına insanların kafa yormasını çok bek beklememek gerekebilir yani. Ama bunu eğer e, siyasal iktidarın basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne top kim saldırısının bir parçası olarak değerlendirirsek basın ilan kurumunun yaptığı şeyin işte o zaman belki bir e, anlamı olabilir diye düşünüyorum. Bence böyle bakmak lazım meseleye. Yani bu basın ilan kurumunun şu anki yönetimini yaptığı şey tıpkı muhalif e, televizyon kanallarına RTÜK'ün yaptığı gibi eşitlik ilkesine tamamen aykırı e, yayın kuruluşları, gazeteler, televizyonlar e, politik e, tutumuna göre e, konumala ala e, Kamu kurumları haline dönmüş durumdalar. Ee, Basiniyat kurumu veri Türk. Ee, buna bu göze bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ev toracım. E, şimdi biliyorsunuz ki en son ne zaman elinde Milliyet Yeni Şafak ya da akşam tutan birisini gördünüz ve bunların e, tirajlarının uzun süredir neredeyse günlük yüz bin civarında satışçıl sahip olduğunu söylüyorsunuz ve arkasından Karar Gazetesi ile ilgili de bir örnek vermişsiniz. Karar Gazetesi'nin bir anda 40 binin tiraj kaybederek 40-50 binden işte 12 bine düştüğünü söylüyorsunuz. Peki mesela burada Hürriyet Gazetesi veya Cumhuriyet Gazetesi yani Hürriyet Gazetesi de Milliyet Gazetesi'nin e, patronuna ait bir gazete, oradaki tirajla ilgili bir değerlendirme yapabilme imkanınız var mı? E, yani doğrusu yok. E, bence yapmamalıyım da. E, bence bu konuyu gazetecilerin e, deşmesi, araştırması ve ortaya koyması lazım. Ben basitçe bir yani cepheyi sonsuza kadar açmayın. Çok geniş bir cephe açarak hani bütün gazetelerin e, tirajları yanlıştır e, diyemem ama evet hani kişisel gözlerini sorarsanız o gazetelerin de ben e, satmadığını gözlemliyorum. E, yazıda verdiğim örnekte şöyleydi yani star gazetesi mesela yerel seçimlerin hemen ardından kapandığında o 100 bini az geçen e, gazetelerden bir tanesiydi ve e, İstanbul'u kaybetmesinden sonra siyasal iktidarı e, bu gazete e, yayınını sona erdirdi. Şimdi 100.000 bin satan bir gazete ona göre resmi ilan ve özel ilan alan bir gazete ya kapatmaz. Bu mantık dışı bir şeydir. Bana göre mesela geçmişe dönüp baktığımızda Star gazetesinin de o dönemde 100 binin üzerinde sattığı bunun bayilerden tek tek okurların bayilere gidip tek tek satın aldığı manasında sattığı diyorum. Pek mümkün görünmüyor. Yani böyle bir şey hiç biz kendi günlük hayatımızda görmüyorsak böyle bir şey olma olasılığının olmadığını düşünüyorum. En azından tartışmalı kuşkulu hale geldiğini bu soruları sormamızın meşru olduğunu düşünüyorum. Ama hani dediğiniz gibi, dediğim gibi yani bana dersiniz ki o gazete bu gazete ondan sonra bilemem biz bunu tartışalım diyorum kamuoyu tartışsın. basın yayın kurumu e, her şeyse ar arkasındaysa yaptığı işlemlerin bize açıklamalar yapsın yapıyorlar basın yayın kurumu e, açıklama yapsın gazeteci arkadaşlarımız bence bu konuyu iyice bir araştırsınlar iyice bir irdelesinler. nerede bu e, okurlar diye e, ve şey ulaşalım gerçeği o şekilde ulaşalım ben sadece e, aklımdaki soruları dile getirmiş oldum. Şimdi bu Star gazetesiyle ilgili diyorsunuz ki 2019'da İstanbul Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesinden birkaç ay sonra Star ve bir de diyorsunuz ki Güneş gazeteleri kapandı. Bu tarihten önceki tiraj raporlarına bakıldığında her iki gazetenin yıllardır istikrarlı yüz binin az üstünde sattığını görüyoruz diyorsunuz. Şimdi 2019'un koşullarında yüz bin satan bir gazetenin ekonomik nedenlerle kapatılması makul bir yanı olabilir mi? Daha düz soralım diyorsunuz. Yüz bin satan bir gazete niye kapansın? Star ve güneş. Şimdi burada bunların iktidar yanlısı veya iktidarın özel olarak desteklediği bir gazete olarak 2019 İstanbul Belediye seçimlerinden sonra birdenbire ekonomik desteğinin kesildiğini ve dolayısıyla bunların kapanmak zorunda kaldığını söylüyorsunuz. Peki yani... Niçin İstanbul Belediyesi, AKP'nin elindeki İstanbul Belediyesi e, bu iki gazeteyi destekliyordu ve sonra bunlar kapandı? E, Milliyet gazetesini, Yeni Şafak'a ve Akşam gazetesini e, yine AKP'nin elindeki e, şey, e, İstanbul Belediyesi desteklemiyor muydu? Şimdi peki Milliyet, Yeni Şafak ya da Akşam'ı... E, İstanbul Belediyesi'nin dışında e, idare ya da iktidar e, destekliyor o zaman. E, neden böyle oldu? O, o konuda bir fikriniz var mı? Yani Yine gazeteciler bunu araştır, araştırsın diyebilirsiniz de düşünceniz nedir bu konudaki? Ya Şöyle elbette ki <gülüyor> bir fikrim var bu konuda ama e, bence bu benim şu anda... E, konuşmak için buluştuğumuz e, Anayasa Mahkemesi'nin basın ilan kurumunun basın esaslarına göre verdiği cezaları iptal eden kararına bir e, girişten ibaretti. E, yani bütün basın ilan kurumunun çalışma biçimi, oradaki bütün tirajların tartışılması, e, belediyelerin verdiği destekler, belediyeler değiştikten sonra kalkan destekler e, gerçekten benim hani e, bilgimin sınırlarına çıkmak olur. Çok aşırı yorum olur. Yani genel e, durum üzerine e, aşırı yorum olur. Bence e, bu konuyu hakikaten araştırılsın ve ortaya konusun. Bence kendi başına eğer hani bir değeri varsa sözümün, ondan sonra o sorulardır. Yani o soruları attım ortaya. E, etrafımızdaki hani e, basın yayınla ilgili olan, e, Türkiye'nin e, basın özgürlüğü meseleleriyle ilgili olan e, da e, aynı gözlemleri paylaşıyorsa biz bu e, sesimizi belki daha yükseltebiliriz. Ondan sonra ve basın ilan kurumunu yurttaş olarak Denetlemeye açabiliriz. Onun dışında hani öbür türlü sizin sorduğunuz şekilde bunun alt katmanlarına inmek gerçekten benim işim değil. Olmamalı diye düşünüyorum. O yüzden isterseniz Anayasa Mahkemesi kararı üzerinden hani biraz konuşalım. Çünkü benim bu sorduğum sorularla Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar arasında da bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun üzerinden Ama gidelim isterseniz. Evet. Ee, mesela Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine e, diyorsunuz ki e, yani basın ilan kurumu kendisinden beklenmeyecek düzgünlükte şaşırtan bir açıklama yaptı diyorsunuz. Ama e, yani bir süre sonra fabrika ayarlarına döndü. 2019'da Evrensel'in resmi ilanlarını durdurma kararı alan basın ilan kurma anayasa kararının hemen ardından 22 Ağustos'ta bu kez Evrensel Gazetesi'nin ilan verme hakkı yitirdiğine karar verdi diyorsunuz. Bunun da gerekçesi herhalde biraz evvel söylediğiniz gibi eee dörtleni bulmuyor diye öyle mi acaba? Bir de bir de bu konuşalım sonra da Anayasa Mahkemesi kararlarını konuşalım. Olur. Ee, evet, e, 4000 e, satış e, sınırını gerçekleştirmediği için yönetmeliğe göre onun bir hesabı var. 4000 sayısı orada açık olarak yazmıyor ama işte şunu şu kadar katı falan gibi e, yorumlarla varıyorsunuz oraya. 4000'i geçtiği için e, resmi ilan hakkı kapatılmış durumda. Evrensel gazetesi buna ilişkin çok ayrıntılı bilgi var yani kendi ilanları için ve nasıl kesildiğine ilişkin e, gerekli açıklamaları yapıyor. Bence kaynak olarak oraya bakılabilir. E, basın ilan kurumu şey deyip geçiyor çünkü bizim yaptığımız doğrudur deyip e, geçiyor. E, şöyle düşünüyorum ben bu e, ceza ile ilgili, evrensel kesilen ceza ile ilgili. Evet 2019'da onlar yapmışlar bir takım şeyler. E, işte, tespitler yapmış basın ilan kurumu. O zamandan beri zaten radardaydı bütün e, muhalif gazeteler. Evrensel de onlardan bir tanesi. Ve giderek artan hızda e, basın ahlak esaslarına göre onlara ilan kesme cezaları biliyorlardı. Anayasa Mahkemesi kararının hani gerçekten okumakta büyük yarar var. Basın ilan Kurumu'nun hangi kıstaslara dayanarak e, bu gazetelerin e, ilanlarını e, kestiğini, resmi ilanlarını kestiğini gördüğünüzde gerçekten de oradaki keyfilik böyle somut olarak elde tutulur hale geliyor. Konuşuruz belki birazdan. Bakarız kararı. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ağustos'un e, işte bundan birkaç hafta önce sonlarına doğru Anayasa Mahkemesi dedi ki, basın ilan Kurumu'nun resmi ilanlara ilişkin verdiği bu e, kesme cezaları ilan kesme cezalarına ilişkin mevzuat e, mealen söylüyorum e, keyfiyle çok açık belirli değil öngörülebilir değil ve bu e, nedenle e, o mevzuat bir yasa hükmünü taşımıyor yani ortada bir yasa maddesi var ama yasanın içeriği yasa niteliğini taşımadığı için e, burada verilen cezaların Yanlış olduğuna karar verdi. Tek tek ceza şeyi tartışmadı, cezaları tartışmadı. Hepsini sıralıyor. Hepsi kararda var ama ondan sonra bunların e, hukuki ölçüsünü karşılamadığı için e, hukuk dışı olduğuna, anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Şimdi bence sorumlu bir e, devlet kurumu vermiş olduğu cezalar bu şekilde anayasa mahkemesince çok köşeli bir kararla iptal edildiğinde dönüp bir kendisini sorgulamalı. Yani demelilik ki biz bu kadar senedir bu gazetelere verdiğimiz cezalar hukuka aykırı bulundu Anayasa Mahkemesi tarafından. Biz bundan sonraki işlerimizi daha düzgün yapalım. Hatta bana sorarsanız eğer bir kişi söz konusu olsaydı o kişiden bir özür beklerdik. Size biz bu cezaları verdik Anayasa Mahkemesi buna böyle dedi. Ee, özür dileriz sizden yani biz size şey yapmışız. Ee, yanlış bir ceza uygulamışız derdi. Eski hale getirmek için de bir an önce harekete geçerdi. Bunu mahkeme kararını falan beklemeden harekete geçerdi. Onun yerine basın ilan kurumu ne yaptı? Döndü birkaç gün sonra Evrensel Gazetesi'nin resmi ilanlarını toptan kesti. Şimdi yani dönüp bakalım e, burada mutlaka süreç ilerleyecek. Tekrar dava konusu olacak. Dosya Anayasa Mahkemesi, Evrensel e, Gazetesi'nin e, dosyası büyük bir ihtimalle tekrar Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek. Belki oradan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Benim tahminime göre oradan da günün birinde bir ihlal kararı gelecek. Basın ilan kurumunun bu yaptığı kararın hukuk dışı olduğuna ilişkin bir karar gelecek ama işte yine yıllar sürecek. Ee, bir devlet kuruluşu, devlet kurumu olarak e, basın ilan kurumunun yaptığı artık iyice e, siyasi e, tutum almaktan başka bir şey gibi gözükmüyor bu durumda. Öyle diyeyim yani dün Evrensel'e vermiş olduğumuz... E, Artık en son değerinde 45 güne kadar varan cezalar verdi ki şeyin basıyla kurumun tarihinde yok 45 günlük e, ilan kesme cezası. Bir gün, üç gün arası veriyorlar genelde. 45 güne kadar, e, varan cezalar kesmişsiniz. Anayasa Mahkemesi bu hukuksuz demiş ve siz ertesi gün başka bir gerekçeyle e, bazı, resmi ilanlarını kesiyorsunuz bu gazetelerin. E, kabul edilebilir tarafı olmadığını düşünüyorum. Evet şey e, anneannem derdi ki Allah kimseyi Açlıkla terbiye etmesin. E, şimdi buradan anlıyorum ki e, yani e, basın ilan kurumu e, gazeteleri e, e, ilansızlıkla terbiye ediyor, etmesin. Ama umudumu e, korumama neden olan başka bir lafı var ananemin. Aç mezarı yok derdi. Yani açlıktan kimse ölmez. Onun için basın ilan kurumu bütün ilanları kesse bile Muhalefetin sesini yok etme şansı yok. Ama buna rağmen bu kutsuzluk devam ediyor ve üstelik de biraz evvel söylediğiniz bu işte e, Cumhuriyet Gazetesi, işte Sözcü Gazetesi, Birgün Gazetesi ve Evrensel Gazetesi il ile ilgili birlikte verdiği e, bu karardan sonra. Yani adeta geçen sefer de söyledim bunu tekrar ediyorum. E, basın ilan kurumu e, anayasa mahkemesine de sopa gösterdi ve dedi ki ben Evrensel Gazetesi'nin ilanların tamamıyla kapatıyorum. Ama bu bütün bunlar muhalefetin sesini kesmeye yetmez. Çünkü sizin bu yazınızda ayrıca diyorsunuz ki görünen o ki yani evrensele yönelik karar gösteriyor ki e, basın ilan kurumu seçimlere kadar görevini kötüye kullanmaya devam edecek. Umalım ki seçimlerden sonra Türkiye bu 50 bini 100 bini mucizevi biçimde istikrarla koruyan gazeteler bu işin kimlerin göz yummasıyla da ortalığı ortaklığıyla yapmışlar bunu diyorsunuz. Şimdi bu bu paragraftan sonra aklıma şu geldi. Zaman gazetesinin bir ara e, tirajının artırılması, 400 bin 500 binlere yükselmesi için siyasi iktidar boyuna destekliyordu. Ve aslında işte belli devlet dairelerine yüzlerce belki de binlerce gazete gidiyordu. Ve işhanlarının kapılarına her kapıya bir tane evrensel şey evrensel diyorum zaman gazetesi konuyordu. Sonra da hakikaten ham oda başları deniyordu ki akşam hiç kimse bunları almadığı için biz onları toplayıp çöpe atıyorduk. Şimdi tabii kağıdın bu kadar pahalı olduğu dönemde. Buları belki çöpe atmıyorlar. Bir takım kağıtçılar alıp onları satıp ekmek parası kazanıyorlar belki. Ama sizin de söylediğiniz gibi seçim dönemine kadar basın ilan kurumunun bu tutumu Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yaptığı bu son tutumu sürecek gibi görünüyor. Ama biz de Diyoruz ki yani bu, bu, bu şeyi hiçbir şekilde yani e, susturma imkanı yok. Yani siz ilanlarını, e, reklamlarını bir şekilde kesersiniz ama o muhalefet sesini bir şekilde duyuracaktır. İsterseniz bu arada e, bir müzik arası verelim. E, bu müzik arasından sonra e, anayasa mahkemesinde özellikle muhalif e, oylarla ilgili yani bu olumlu anayasa mahkemesine kararına muhalefet eden e, şeylerle, görüşlerle ilgili de konuşalım. E, bugün işte bütün bu olanlardan sonra ben e, bu toplumun artık yorulduğunu, ben de yoruldum ama tabii dermanım tükenmedi. E, Cem Karaca'dan ve Şebnem Ferah'tan yorgun mu? Dinleyelim sonra programın ikinci bölümüne geçelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı devam ediyor. Ee, konuğumuz bugün e, deneyimli gazeteci avukatı diyeceğim. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesinin önceki dönem. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin birçok yazarının, çizlerinin haber, gene, genel yayın veren yapan ve yıllarca da Cumhuriyet Gazetesi'nin Avukatlığını yaparak basın ilan kurumu, basın ifade özgürlüğü konusunda çok deneyimli bir arkadaşımız, e, Torğa Pekin ile devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi e, evet Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Sözcü Gazetesi ve Evrensel ile ilgili basın ilan kurumlarının, basın ilan kurumunun e, verdiği e, işte ilanı durdurma kararları ile ilgili e, kararı konusunda. Geçen hafta da konuştuk, bu hafta da konuşuyoruz çünkü basın özgürlüğünün ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası çok önemli bir e, şeysi alanı olduğunu düşünüyoruz. E, bu kararda tabii muhalif düşünceler de var. E, i̇sterseniz ben e, toracım sözü bu muhalif düşüncelerle ilgili ve kararın bütünüyle ilgili e, Aydan Hanım'ın düşüncelerini dinleyelim derim. Merhaba şimdi e, bu bir birleşik dosya e, Torabey'in e, gazetenin yani Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatı olduğu dönemde yaptığı başvurular var böyle 2020 yılında sanırım Torabey'in e, görevi bıraktığı dönemde de bir başvuru var. E, şunu ben aslında e, dinleyicilerin dikkatine sunmak istiyorum. Basın ilan kurumunun Birden fazla gazete hakkında birden fazla gazetecinin değişik yazıları hakkında değişik zamanlarda verdiği e, cezalar bunlar. Ve e, örneğin birini e, gündeme almak gerekirse sanırım bu başvuruyu Toro yapmıştır. E, Cüneyt Arca Yüreğin bir e, yazısı. 28 Şubat 2013 tarihinde e, artist başlıklı. E, artistik yapmalan e, diye bittiği için yazı lan kelimesini Küçüklere ve gençlere de yayın yoluyla ulaşan gazetelerde yer almasının basın etki açısından e, zararlı, e, ahlaka aykırı o, olan bir ifade olduğunu basın ilan kurumunun ilgili birimi değerlendirmiş. Ve üç gün e, ceza kesmiş yani. Üç gün süreli e, ilan ve reklam verilmemiş Cumhuriyet gazetesine. Buna itiraz edilmiş, itiraz reddedilmiş. İşte Anayasa Mahkemesi bu e, müjde ile ilgili yapılan bireysel başvurunun basın e, hürriyetini ihlal ettiğine karar veriyor. 13.500 lira tazminat ödüyor. Şimdi baktığımız zaman evet basın e, hürriyetini ihlal etmiştir diyor ama acaba e, Anayasa Mahkemesi bir içerik denetimi yapıyor mu yoksa sadece Basın ilan Kurumunu kuran kanunun içerdiği düzenlemeler sizin de az önce söylediğiniz gibi gerçek bir kanunilik, e, öngörülebilirlik, belirlilik içermediğinden ihlal kararı verdim diyerek aslında cezaların içeriğiyle ilgili bir denetim yapmaktan da kaçınıyor. Doğru mu anlıyorum Toro Ne söylemek istersiniz bu konuda? Ee, doğru anlıyorsunuz. Gerçekten de öyle. içeri her ne kadar kararında uzun uzun bahsetse de basın kurumunun cezalandırdığı e, yayın içeriklerini e, daha sonra o içeriği e, tartışmıyor. Genel e, olarak gidiyor yasa yolundan. Ama önce bir e, düzeltme yapmak isterim. E, o dönem e, yapmış olduğum başvurular benim şahsi başvurularım değil, evet. Cumhuriyet Gazetesi Hukuk Bürosu olarak e, diğer avukat arkadaşlarımızla beraber yaptığımız başvuru belki en son ben imzalamışım. İzminiz var diye söyledim. Evet, evet, evet. Ha, de sizin e, onu, yani şey, e, onu, onu belirtmek isterim. E, Kollektif e, aklın ürünüdür e, başvurular. Diğer gazeteci arkadaşlarımızla da hep hatta konuştuk. Yani o dönemde evrensel de e, bir günle de bu başvuruları yaparken sürekli yapıyoruz. E, o görüş alışverişi içindeydik, e, dayanışma içindeydik e, güzel günlerde. E, şöyle, e, şimdi orada e, hakikaten bir şey yapacağım, bir e, gözlemde bulunacağım. E, Anayasa Mahkemesi hakikaten bütün verilen böyle pek çok e, ceza var. Basın İnan Kurumu'nu verdi, hepsini toplamış ve işte e, bunun dayandığı e, mevzuatı e, hukuk uyuluk ölçütünü karşılamadığını e, söylüyor. E, fakat aslında şöyle bir şey. Bu mesele daha önce geldi Anayasa Mahkemesi'nin önüne. E, Anayasa Mahkemesi Basın İran Kurumu'nun yine bu basın ahlak esasları adı altında verdiği e, birkaç cezayı inceledi. Orada e, birkaç yorumla aslında bence Basın İran Kurumu'na e, sen biraz hukuka kulak ver diye söyledi. Aslında. Sinyal vermiş aslında. E, sinyal, sinyal, sinyalini verdi. Şimdi bu karar da diyor ki bu sefer, e, tabii sen anlamadın benim verdiğim sinyali gibi bir laf bir cümle kurmuyor ama, e, biz o zaman diyor hani içeriğine girdik, sana söyledik bunlara dikkat et diye, ondan sonra sen hiç dikkat etmedin ve yıllar içerisinde de kat kat arttırarak ceza vermeye başladın. Artık bizim burada bu sorunun nereden kaynaklandığına, yapısal bir sorun olup olmadığını. E, ilişkin bir görüş oluşturmaya e, karar verdik biz e, diyerek e, dönüp e, şeye bakıyor e, dayan, dayanağa bakıyor e, dayanak e, gerçekten e, hukuka hukuk ilk ölçütünü karşılıyor mu karşılamıyor mu ona bakıyor ve e, bence çok doğru e, gerekçelerle e, karşılamadığını söylüyor Gerçekten de şimdi eğer kararın işte o açıdan içeriğine bakarsanız hakikaten yani her okur için çok zevkli bir okuma vaat ediyorum. Ee, uzun bir karar Anayasa Mahkemesi'nin kararı ama lütfen bakın basın ilan kurumu e, hangi yayınlara ceza vermiş. Baktığı yayınların tamamı e, eğer Asli Hukuk Mahkemesi'nin önüne bir manevi tazminat davasıyla götürülseler red kararı verilecek, hukuka uygundur e, kararı verilecek kararlar. Eğer savcılığa şikayet etseniz, ee, Basın İnan Kurumu'nun ceza verdiği dosyaları. Ee, savcılık, bırakın ceza davası açılmasının büyük ihtimalle savcılık aşamasında daha e, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilecek e, yayınlar bunlar. En basit bir tanesini örnek vereyim. Bir gün gazetesi polis e, saldırısı oldu. İşte şöyle gaz sıktılar, böyle gaz sıktılar diyor. Basın İnan Kurumu diyor ki saldırı kelimesini kullanamazsın. E, polisi bu şekilde işte e, şey yapamazsın. Kötü duruma düşüremezsin. Yani buna Bakmak basın ilan kurumunun görevi midir? Yani her şeyse ortada bir gerçeğe aykırı bir e, haber varsa e, İçişleri Bakanlığı harekete geçer. E, avukatlarına yetki verir. Ondan sonra bir şikayet de ederler çok istiyorlarsa en fazla. Daha, daha da doğrusu bir açıklama yapar. Der ki bir üniversitesinin haberi e, doğru değiller, değildir der. Tabii haber doğru ondan sonra ona diyecek bir şey yok. Ee, ama basın ilan kurumunun burada artık şey yerine geçerek yani o olayda polis yerine geçerek öbür olayda Cumhurbaşkanı'yı da başbakan yerine geçerek e, vermiş olduğu kararlar artık tamamen taraflı e, ve e, tamamen e, keyfi kararlar. Demin, demin verdiğim örnek üzerinden devam edersek mesela Jüneyt Arca artistik artıştık yapmayla e, Recep Tayyip Erdoğan'ın demesi üzerine yazdığı yazıyla ilgili değerlendirme gerçekten çok diyor ki. Zamanın Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bu sözler yüzünden onun hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olması başka bir meseledir diyor. Onun hakkında herhangi bir hukuk gidenetimi yapılmamış olabilir ama... Burada Cüneyt Arcıyürek'in lan kelimesini kullanması yine de onu yasal sorumluluktan kurtarmaz diyor. Halbuki Cüneyt Arcıyürek dönemin başbakanının bir vatandaşa söylediği sözü eleştirdiği için, değerlendirdiği için cezalandırıldı. Yani neden sonuç bağlantısı, etki tepki çok açık ortakta. Bir tarafı denetim dışında bırakırken bir tarafı bu şekilde cezalandırabiliyor. Yine Cumhuriyetle ilgili yetim çocuklara cihat çağrısı yaptırdılar haberi var 22 Mart 2016'da orada da çocukların elinde oyuncak silah vererek cihat çağrısı yapılan e, sözler söyletildiğine ilişkin e, bir şey var e, değerlendirmeler yazıda bu yazıyla ilgili de bir gün süreyle reklam e, kesilmiş ilan kesilmiş bakıp. E, e, kendisini Çanakkale şehitlerini anma günüydü, Nene Hatun canlandırılmıştı diye savunmuş. E, bunu da e, haksız bir, bir gerçek yanıltıcı haber olarak değerlendirmiş, anladığım kadarıyla ceza vermiş. Yani inanılır gibi değil. Ben Cumhuriyetle ilgili olanları örnek verdim. E, bu e, müdahale yüzünden de Cumhuriyet gazetesine 13.500 lira tazminat Karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Şimdi e, sizlerin şikayeti, başvurucuların şikayeti zaten ifade özgürlüğü kullanıldı. E, haber yapma özgürlüğü var. E, vatandaşın haber alma özgürlüğü ile gazetecinin eleştiri sunma özgürlüğü e, ve mağdurun e, eleştirideki kişilik haklarını ne kadar ihlal edildiği arasında bir denge gözetilmeliydi. Bu denge gözetilmedi. Yine e, genel kurulun 29 dokuz kararının kanuni dayanağı yok. Ve e, basın ilan kurumu bağımsız değil. Hükümet denetiminde objektif e, çalışmayan e, bir örgüt diyorsunuz. E, ve bunlarla Eylül'de aslında Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verirken sizin ne kadar haklı olduğunuzu şekli olarak da yaptığı denetimini kabul etmiş diyor. Ben yani, denizsiz tiraj raporu dediniz. İki soru sormak istiyorum size. Birincisi, tiraj raporu yönetmeliğe göre mi belirleniyor? Çünkü siz Cumhuriyet davasında da bu konunun üzerinde hassasiyetle durmuştunuz. Ve aslında son yazınızda da bence bu bir farkı Ama tabii siz bunu savcılar yönlük yapmıyorsunuz. Bu gazeteci, gazeteci, gazeteci, gazeteci, camiatın uzmanları olarak bakın. Bence diyorum ki dışarıdan bakan, gazeteci olmayan biri olarak... Ortalama tekal seviyesine sahip, ortalama yaşam deneyimine sahip bir insan, sizin e, sunduğunuz bu e, ölçütlere değerlendirmeye göre burada tiraj raporları ile ilgili bir e, inceleme yapılmasının gerekli olduğunu e, düşünür. Ben öyle düşünüyorum kendi adımı e, ve bunu bir ihbar kabul ediyorum aslında. Bu ihbarı ister gazeteciler alsınlar e, ciddiye, ister jürgen jürgen sağlıyor ve alınmalı niye? Çünkü Anayasa Mahkemesi e, Basın İlan Kurumu Kanunun 49. maddesini incelerken bakın çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor durumu. E, ya yönetmeliğe bakılıyor, ya kanuna bakılıyor, ya genel kurul kararına bakılıyor ya da bu kurul kararlarıyla atıp yapılan basın ahlak esaslarına bakılıyor ama basın ahlak esaslarının ne olduğu belli değil. Dolayısıyla Bununla tirajın e, raporunun belirlenmesi arasında da doğrudan bağlantılar ve yapılan değerlendirmelerde son derece siyasi ve göreli e, içeriye de bir denetim yapılsaydı ve tazminat miktarı arttırılsaydı diye gönlümden geçmiştim. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz diye merak ediyorum. Ee, evet nereden, nereden toparlayayım diye e, düşündüm. O, biraz özür dilerim. Ee, estağfurullah ee, Şöyle, e, şimdi e, çıkış noktası neresi burada? Eğer e, bir takım gazeteler e, haksız e, bir biçimde e, hmm. resmi ilanları alıyorlarsa, yani e, basmadıkları ya da basıp satmadıkları e, gazetelerle e, alıyorlarsa şeyi, e, ilanları bu, Başka gazetelerin, ondan sonra düzgün bir biçimde sattığı sayı belli olan gazetelerin alamadığı ilanlar demektir. Öyle olunca da o gazetenin okurları yönünden de, o gazetenin kendisi yönünden de bir haksızlık var demektir ortada yani. Zaten bu şartlarda yayın yapmak çok zor, gazete yayınlamak çok zor. E siz bir de onlara hak ettikleri şeyi vermezseniz, resmi ilan gelirini sağlamazsanız, onu alıp başkalarına haksız şekilde kazandırırsanız, bu doğrudan... Basın özgürlüğünü, e, gazeteye, habere ulaşma hakkını e, elinizden almanız manasına gelir. E, bu açıdan bakmak lazım. E, şeyi, e, Basın ilan kurumu tabii çok köklü bir kurum. E, çok, çok uzun zamandır e, görevi de şu. Adil bir şekilde resmi ilanları dağıtmak. Basın ilan kurumunun görevi bu. Ee, çok köklü bir kurum, ee, çalış te tecrübeli çalışanlara sahipti çok uzun e, yıllar e, yöneticilere sahipti. Çok titiz bir şekilde hangi gazetelerin kaç sattığını e, belirler e, ve devam ederlerdi. Ama işte e, son e, dönemde görüyoruz ki e, bundan şüphelenmemizi gerektirecek olan e, satış adetleri var e, tiraj raporlarında. Eğer isterse basın ilan kurumu elindeki çalışanlarla hangi gazetelerin kaç tane sattığını e, hiç yani tam e, olarak e, belirleyebilecek konumda. E, haklısınız evet yani burada e, bizden biz beklediğimiz basın ilan kurumunun e, bu konuda bir e, denetim yapması ve e, madem bu soru ortaya attık bir kere e, bizleri tatmin edecek e, açıklamalar yapması e, beklenir. Ben burada hep <gülüyor> ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve gazetecilerin e, haber ve bilgi verme, özgürlüğü ve görevi sorumluluğundan bahsedildi. Aslında ben bir de toplumun, kamuoyunun farklı kesimlerinin, farklı gazete ve yayın organlarından bilgilenme hakkının da ifade edilmesini düşündüm. Onun için tekrar araya girdim. Çünkü bilgi edinme hakkı çok önemli. Yani muhalefetin iktidara rağmen iktidar yayınlarında görünmeyen haberleri kamuoyuna, kamuoyunun değişik kesimlerine ulaştırması gerekiyor ki kamuoyu bilgilenmiş olsun, bilgilenmiş toplum bir anlamda doğrudan demokrasiye, ulaşma açısından bilgilenmiş bireylerin oluşmasını sağlayacak ve bu da e, hakikaten demokrasinin ayakları üzerine oturmasında çok önemli bir işlev e, oluşturacak. E, o bakımdan anayasadaki hem hukuk devleti hem sosyal devlet hem de özgürlükleri koruması gereken devletin aslında basın ilan kurumuyla farklı yayın organlarının yayınlarını sürdürebilmesini destekleme için bir düzenleme yapmış ve bu düzenleme çerçevesinde de basın özgürlüğünün halkın bilgi edinme hakkının somutlaşması hayata geçmesi için kamu kurumunun olanaklarını, devletin olanaklarını e, kullanmayı e, gerektiriyor. Basın ilan kurumu da bu anayasal e, çerçeve perspektif içerisinde yer alan kurumlardan biri ve basın İlan kurumunun bu e, uygulamaları ve bu uygulaması ile ilgili e, bir anayasa mahkemesi kararı ve burada e, işte muhalif Oylar da vardı Anayasa Mahkemesi'nin kararında. E, Tora e, diyor ki bu özgürlükçü kararı muhalif kalan basın ilan kurumunun dilediği gibi ceza yağdırmasında bir beis görmeyen Anayasa Mahkemesi yargıçlarının muhalefet şartleri hukuk tarihimiz açısından ayrıca ele alınmayı hak ediyor. Peki kısaca değinmeye e, imkanımız var mı? Aynur Hanım. E, Tora'cığım e, Aynana bir şey söylemek ister misiniz? İyi, buyurun Torac Bey siz buyurun Peki yani oradaki e, Hukuk tarihi açısından incelenmeye gerektirir derken e, Öncelikle işaret etmek istediğim şey tabi Anayasa Mahkemesi'nin kendi içindeki bölünme ee, orada artık o kadar ayrışmış ki e, muhalefet şerhinde e, <gülüyor> muhalif kalan anayasa mahkemesi yargıçlarında böyle şeyi hissediyorsunuz. E, satırların arasından taşıyor e, duydukları kişisel kızgınlık. Onlar basın ilan kurumunun bu şekilde ceza vermesinin devam etmesini istiyorlar ama e, bunu iptal eden e, karara karşı da bir şeyi görüyorsunuz. E, hakikaten e, e, kızgınlığı e, satırlarda okuyabiliyorsunuz. O kadar böyle ayrıntılı o kadar gerekçeli böyle bir şey yazmışlar ki siz şeyden bir düşünebilirsiniz. Kızgınlık ve direnç. Direnç. Ve, direnç. Ve, yani hani şey diye düşünebilirsiniz hakikaten o kadar ciddi almışlar o kadar e, böyle detaylı yazmışlar ki e, yani birisi dışarıdan bakan birisi e, şey de diyebilir ya galiba muhalefet yargıçları e, muhalefet şeridi koyan yargıçlar haklı gibi bir yanılsamaya kapılabilir. Gerçek öyle değil tabii yani orada. Hukuk ilkesi yönünden bir örnekle sadece anlatmak isteyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin muhalif yargıçlarından hiç değinmediği nedir? Orada gizlediği kendi kararlarında. Aynur Hanım özetlediği için oradan gideyim. Rahmetli Cüneyt Arciyir'in yazısı, artistik yapma alan ifadesi üzerinden verilen cezaya gidelim. Şimdi o söz, italik ve tırnak içerisinde alınmış bir söz. Cumhuriyet'in okuru zaten biliyorsunuz kim kime ait olduğunu. Dönemin başbakanının bir çiftçiye ettiği bir söz o. Ondan sonra onu alıntılamış, yazısını bununla bitirmiş. Ondan sonra şimdi bu hukuka aykırıdır diyor. Biz de dedik ki basın ilan kurumunun kararına itiraz ederken as, önce basın ilan kurumuna e, itiraz ediyorsunuz, cevap veriyorsunuz suçlamaya. Ondan sonra basın ilan kurumu zaten hiç dinlemiyor sizi, veriyor cezayı. Asli hukuk mahkemesine götürüyorsunuz, Asli hukuk mahkemesinde anlatıyorsunuz derdinizi. Şimdi orada dedi ki ya Fransa'da bir E.O.N. kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu. E.O.N. adlı bir yurttaşın Fransa hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davada bir çiftçi yine tesadüf. Depol git geri zekalı diye bir kağıda keçeli kalemle yazıyor ve dönemin başbakanı, eski devlet başkanı geçerken ondan sonra ona karşı kaldırıyor bunu. Kendisi hakkında... Ceza davası açılıyor ve 30 avro ceza ödemeye mahkeme ediliyor. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ifade özgürlüğünü çiğnediğini söylüyor. E, şeyin, e, Fransız yurttaşının. Ve bunun arasındaki gerekçelerin de şeyi de söylüyor. Buradaki hicrin e, fark edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve cezalandırılmaması gerektiğini söylüyor. O da şu. E.ON o sözü e, o gün eleştirdiği başbakanın Kullandığı sözden almış durumda. Ondan aldığı sözü aynen ona iade ediyor bir kağıdın üzerine bunu yazarak. Şimdi soru şu basın ilan kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları dikkate alacak mı almayacak mı? Bizim basın ilan kurumu almıyor. Diyor ki basın ahlak esaslarını biz yazdık koyduk oraya. Biz bunu kendi istediğimiz gibi kullanırız diyor. Aynı şeyi Anayasa Mahkemesi'ne de yaptığı için Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararındaki işler kararını da takmayıp daha fazla misille cezalar verdiği için Anayasa Mahkemesi bu karara gitti. Ama da bunlar bizim şeyi ilgilendirmiyor muhalefet e, şahri koyan diğer e, birçokları ilgilendirmiyorlar. Orada şey başka dert başka ileride hakikaten hukuk tarihçileri bu bölünmeye bakacaklardır. Yani yazılan kararlara o kararlara yazılan muhalefet şahrilerine e, bakacaklardır. Böyle ikiye bölünmüş durumda orada. Evet. Yani bir tarafta çok e, şey, koyu bir maalesef siyasi iktidar yanlısı, e, yargıçlar var. Ve çoğunluğun onların, yani çoğunluğu oluşturdukları dosyalarda verdikleri kararları biliyoruz. E, i̇şte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, o kararları nasıl e, kaldırdığını e, somut dosyalardan görüyoruz. İşte Demirtaş'ın e, başvurusunda Anayasa Mahkemesi ihlal yok demişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne ihlali? Söyleşmenin 18. maddesi ihlal edildi. Ee, yani kötüye tutku, e, sadece haksız tutuklama yok. E, kötü niyetli kullanma var yasayı dedi. Aynı şeyi Osman Kavala başvurularında yaptı. İki kere önüne geldi e, Osman Kavala dosyası. İkisinde de Anayasa Mahkemesi'nin o çoğunluk yargıçları. Yani basın kurumu kuruluk kararına muhalefet şahitliği koyan yargıçları. Hayır burada hukuk yok. Bu tutuklamalar hukuka uygundur dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ne hukuka uygundur? Burada kötüye kullanma yasağı ihlali var dedi değilpieceyim burada. Ee, şey bu. E, hukuk tarihini ilgilendiren tartışma kısmı bu bence. Ayran hanım muhalefet oyları yani, ben bir Oyluları... söylemek istiyorum. Yani muhalefet şerhi çok iyi yazılmış şerhler. Demin Torabey de söyledi. İster kızgınlıkla yazmış olsunlar, ister varlıklarını, güçlerini ortaya koymak bakımından e, çok iyi gerçekleştirilmiş yani Anayasa Mahkemesi çünkü Hukuk güvenliği ile ilgili, kanunilikle ilgili istikrarlı bir çizgi izlemiyor. E, çünkü nedir hukuk güvenliği programımızın adı? Bir şeklen e, kabul edilmiş, e, usulü uygun kabul edilmiş bir norm olmalı, kanun olmalı. Bir de bunun içeriği gerçekten erişilebilir, öngörülebilir, anlaşılabilir Belirlilik e, hiç, e, taşıyabilir olmalı. Yani keyfiliğe yol açmamalı. Okuyan ortalama zeka seviyesine, ortalama yaşam deneyimine sahip bir insan, e, herhangi bir insan okulunda üç aşağı beş yukarı aynı şeyi anlamalı. Şimdi ceza hukukunda insan, e, otoriteler e, kişilere e, niye ceza veriyor? Normu ihlal ettikleri için. Ama sadece davranışına bakarak biz e, normun ihlal edilip edilmediği sonucuna ee, karar vermiyoruz. Cezalandırılabilmek için bir de o hareketin kınanabilir olması lazım. kusurlu olması lazım. Burada da nedir? Ee, o hareketin sahibi kişi davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip mi? İşte, buna dikkat çekmiş bu ihlal kararında. Siz öyle bir kanun yapmalısınız ki demiş bu kara, e, ihlal e, bursunuz, kararını meclise de gönderdi. Çünkü burada yapısal bir sorun var dedi. Hem uygulamadan kaynaklanan, hem kanundan kaynaklanan sorunlar var dedi. Hem Adalet bakanlığı yolladı. Hem e, İtirazı Redden'in asli hukuk e, hakimliklerine yolladı. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladı ve bir pilot karar verdi. Ama bu pilot kararı kızan ve ihlal kararına kızan, muhalefet şahri sunan, e, sunan yargıçlar da Anayasa Mahkemesi'ne eski kararlarıyla aslında vuruyorlar. Çünkü pek çok kararında Anayasa Mahkemesi Efendim idareye takdir hakkı tanınabilir. Mühidinin alt ve üst sınırları var. İdare ya da mahkemeler işlem yaparken bu alt ve üst sınırlar içinde adil olabilmektedirler. Her somut olayda somut olay hukukuna e, itibar ederek e, farklı sonuçlara varılabilmektedir. Her olayın kendine özgü biricik dengesi vardır. E, anlayışından yola gidiyor. E, bu kararın özelliği e, hüküm, norm. Keyfilik içeriyor mu, içermiyor mu? Çoğunluk şimdilik keyfilik içerikliği söylüyor ve programımızın adı da olan hukuk güvenliğini basın İlan Kurumu Kanunu'nun özellikle basın ahlak ilkelerine yaptığı atıklar karşılayamadığını, sağlayamadığını söylüyor. Bireyler öngöremezler. Gazeteciler bu basın ahlak kuralları içindeki... Soyut nereye çeksen oraya gidebilir e, siyasi yaklaşıma göre değişkenlik içeriği e, olabilen e, kavramlarla e, basın özgürlüğünü haber verme e, hakkını yetkilerini kullanılamazlar diyorlar. E, bu noktada son sözleri e, Tora Bey söyledi. Nedir bu basın ahlak kuralları? Nasıl belirlenir? Bundan sonrası için ne yapılmalı? Bu meclise bırakılırsa geçen hafta Devrim Hanım'la da konuştuk sonuç ürkütücü daha ürkütücü olabilir. Meclise mi bırakılmalı? Meclis bunun sınırlarını nasıl çizmeli? Gazeteciler bu konuya nasıl sahip çıkıyorlar? Ne yapmalıyız? Ee, yani çok tabii zor bir soru gerçekten. şimdi meclise mi bırakılmalı? Hani tahminimi söyleyeyim tabii böyle bir imkanı yani gazetecilere aslında gazetelere, gazetecilere e, ceza vermenin böyle istisnai bir yöntemi hakikaten e, var mıdır? Başka ülkelerde bilmiyorum. Belki vardır ama e, Türkiye için hakikaten çok sıra dışı. Çünkü diyorum ya topyekun saldırı. Şimdi gazeteci ceza davasının muhatabı. Her gün e, savcılıkta, gazeteciler basın savcılığında ifade verirler. Dava açılır. Asya ceza mahkemesinde ceza mahkemesinde yargılanırlar. Her habere e, dava açan ee, bir şey anlayışa sahibiz şeyde, Türkiye'de. Yani her eleştiriye muhatap olan kişi siyasal yana olsun ve bazen de muhalefetten olsun e, hemen gazeteciye bir gider manevi tazminat davası açar. Bunların hepsi masraflı işlerdir e, gazeteler yönünden. E, şimdi böyle bir ortam var. Zaten bir koruma var. Onun dışında e, şeyi yasayı hani aşarak e, ceza muhakemesi kanun içe sayarak gazeteci tutuklayan bir e, şeyiz. Bu e, Ülkeyiz zaten. Bir ara sayı 150'lere kadar varmıştı. Bunlar da yetmiyor. Mesela Cevap ve Düzeltme Kurumu diye bir kurum var. Bunun bu kadar kötüye kullanıldığını tarihte görmedik. Gazeteler kendilerine hakaret eden cevap ve düzeltme kararlarını santimine milimine dokunmadan yayınlamak zorundalar. Çünkü öyle karar veriyor suç cezae hakimlikleri. Ve o birazcık yani bir santim küçük olsun şey puntosu, bir, bir, bir, bir, bir şey olsun bu da ayrıca cezalandı Çok yüksek para cezalarına muhatap olmanın bir nedeni. Ee, şey zaten biliyorsunuz internet sitelerinin erişim ile ilgili durumunu zaten biliyorsunuz. Ondan sonra istemediği hiçbir haber kalıcı değil. Hemen e, arşivden sinir Suç ceza hakimleri verilmiş onlarca anayasa mahkemesi kararına rağmen aynı şekilde yanlış kararlar vermeye devam ediyorlar. E, Rütü'nün uyguladığı, televizyonlar uyguladığı yayın yasakları e, de, devam ediyor filan bitmeyen böyle hani hakikaten e, üzerine günlerce konuşulabilecek kadar çok baskı unsuru var. Basın ilan kurumu da bunlar yetmemiş gibi e, basın ilan kurumunu yöneticilerinin dünya görüşlerine uygun olarak e, bütün haberleri çok geniş bir şekilde Anamayasa yani Mahkemesi işaretli gibi sonsuz geniş bir şekilde değerlendirip bunları ceza kesmek istiyor. Diyor ki Mesela işte e, bu e, 129 sayılı genel kurulu kararı, basın İlan kurumu kanununun e, 49. maddesine dayanılarak e, çıkartılan e, eh, ahlaka aykırı yayın yapılamaz. Şimdi ne demek bu? Ne, ne anlarsınız bundan ahlaka? Şeyin, basın ilan kurumunun ahlak değerleri belirlenecek. Öyle mi? Türkiye'de yazılı basının e, nasıl yayın yapacağını. Lan dedim, eh ben sana bir gün ya da üç gün neyse e, ilan kesme cezası verdim. E, Kişi kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez. Polis saldırdı. İşte bu size Basın İlan Kurumu'nun dünya görüşüne göre, bana göre pek fukara dünya görüşüne göre bir şey sebebi, ilan kesme sebebi. İşte bunun gibi, bunlar, bunlar belirli şeyler değil ki, bunu Basın İlan Kurumu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi yargıta kararı tanınmayan basın ilan kurumunun eline verilebilecek bir şey değil Hiç olmaması lazım basın ilan kurumunun böyle bir yetkisi. Ondan sonra zaten başka pek çok enstrüman var. E, gazetecilerin e, ne diyelim teoride doğru yayın yapmalarını sağlamak için e, getirilmiş pek çok kural var. Basın ilan kurumu da şeyi kesmeyi versin, ceza kesmeyi versin. Hiç kesmemesi lazım. Ama korkarım tabii meclisin önüne, bu meclisin önüne giderse şey bu düzenleme. Büyük ihtimalle bu soyut kelimeleri kanun maddesinin içine yerleştirirler. Aynı şekilde basın ilan kurumunu, eğer kalırsa işte kalmaz diye umuyorum ama bu cezaları kesmeye devam edecek bir şeye, yasal mevzuatla kavuşur. Anayasa Mahkemesi o zaman onu inceler. Böyle yıllarca <gülüyor> sürer gider diye tahmin ediyorum. Evet toracım Aynur Hanım'cığım süremiz sanıyorum doldu. E, teşekkür ediyoruz Toracığım. E, ben teşekkür ederim davetiniz için. Bu basın... Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile ilgili başka programlarda da buluşmak üzere bize lütfen laman ayırın. Bir müzik daha dinleyecektik ama buna vaktimiz kalmadı. Herkese hoşçakalın. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim. Aynur Hanım. 85. paragraf okumalarını öneriyorum ben okuyucularımıza. Çünkü tartışılan konu ne olursa olsun basın özgürdür ve basına yönelik sınırlamalarda otoriteler son derece dar bir sınırlamayı tercih etmelidir derdi. Bence bu da bir çözüm. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere.